Günaydın, haftanın ortasına yaklaşırken güzel bir haber geliyor. Geçtiğimiz ay Engelsiz Erişim Derneği tarafından Garanti Bankası'na yönelik başlatılan ve paramatiklerin görme engellerini de kullanacağı biçimde sesli hale getirilmesini talep eden imza kampanyası başarıya ulaştı. Dernek başarılarını Nisan 2013 tarihinde Garanti Bankası'na yönelik olarak paramatiklerini görme engellerini de kullanabileceği biçimde sesli hale getirmesi için bir kampanya başlatmıştık. Kampanyamız sizlerden yoğun bir destek gördü ve imza sayısı 4000'e yaklaştı. Garanti Bankası yetkilileri ilk olarak Nisan ayı içerisinde hemen ilk sesli paramatikleri işleme alacaklarını açıkladılar. Ancak biz çok daha somut ve kesin bilgiler istedik. Bu sırada kampanyamız da hızla devam etti. Ardından Nisan ayı içerisinde 4 bölgede sesli paramatiklerin konumlandırılacağı, yıl sonuna dek de 40 paramatiğin sesli paramatik haline getirileceği açıklandı. Bizler de ilk sesli paramatiği görünceye kadar kampanyamızı açık tuttuk ve mutlu sona erişebildik. Sözleriyle dile getiriyor kendisi. Sistem biraz yavaş çalışıyor görünüyor ve işlem olarak yalnızca para çekme ve bakiye sorgulama yapılabiliyor. Ancak yine de önemli bir başlangıç yapmış olduk kampanyamızda diyen Engelsiz Erişim Derneği tüm bankalar ATM'lerini sesli hale getirinceye dek Mücadelelerinin devam edeceğini ve bu aşamada Garanti Bankası'nın hızlı geri dönüşünün kendilerine büyük moral olduğunu da belirttiler. Sıradaki kampanyamız az önce kampanyamızın devamı niteliğinde esasında yine Engelsiz Erişim Derneği tarafından aynı amaçla başlatılmış. Bu defa Ziraat Bankası'na yönelik görmüyoruz. Fakat biz de sizler gibi her gün günlük hayatın bir parçası olan pek çok işimizi hallediyoruz. Banka işlemleri ve bankamatiklerden para çekmek de bunlardan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 ...engelsiz sürdürebileceklerini vurguluyor ve bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Engelli bireylerin en az engelli olmayan bireyler kadar eşit ve özgür yaşam hakkı olduğu gerçeğinden hareketle... sizlere sesli ve erişilebilir ATM'lerin yaygınlaştırılması kampanya dizimize destek vermeye çağırıyoruz. Şimdi sıra Ziraat Bankası'nda diyorlar... Dünyadaki büyük bankaların görme engelli müşterilerine erişilebilir ATM'ler sunduğunu iddia ediyor. Ülkemizde de Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Halk Bank ve son olarak da Garanti Bankası gibi bazı bankalar bu tür ATM'leri yaygınlaştırmaya başladılar. Maalesef Türkiye'nin her yerinde en çok ATM'si bulunan ve böyle konularda öncü olması gereken bir devlet bankası olan Ziraat Bankası henüz bu konumu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 O nedenle büyük bir devlet bankası olan Ziraat Bankası'nın bir an önce hareketi geçerek hem erişilebilirlik yönünde kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi hem de diğer bankalara örnek olmasını bekliyoruz, diyor Engelsiz Erişim Derneği. Kampanyanın Ziraat Bankası'ndan talebi görme engelli müşteriler için ATM'lerinin seslendirilmesi. Dernek bizlerden talebini ise şu sözlerle dile getiriyor. Garanti Bankası sürecini birlikte başardık. Haydi şimdi Ziraat Bankası kampanyamıza katılarak daha fazla sesli ATM yönündeki çabalarımızın gerçeğe dönüşmesine yardımcı ol. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/engelsizziraat adresinde. Engelsiz Ziraat. Sıradaki haberimiz Eskişehir'den. Kampanyaya sahip ise Faruk Erikçioğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılmış kampanyanın Tarya Büyükşehirlerarası Otobüsler için Anadolu Üniversitesi'ne Önüne durak yapılması. Alınan bir karara göre şehirler arası otobüsler eskiden olduğu gibi kampüs önünde yolcu alıp indiremiyor. Bu durum başta biz öğrenciler olmak üzere bu otobüsleri kullanan çoğu insanı epey sıkıntıya sokan bir durum. Diyor Faruk Erikçioğlu ve çoğu öğrencinin üniversite içindeki yurtlarda veya kampüse yakın yerlerde ikame ettiğini ve kısa bir sürede kampüs önüne Otobüse binmenin herkes için kolaylık olacağını söyleyen Faroğan talebi eskisi gibi kampüs önünde şehirler arası otobüslerin yolcu alıp indirmesinin serbest olması kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org.taksim kısa link adresini ziyaret edebilirsiniz. Eskişehir'den bir kampanya daha var sırada bu kampanyanın muhatabı da Bir Bakan. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Eskişehir Stadı'nın yerine kent meydanı yapılması. TOKİ projesine verilmemesi ana temel isteği bu kampanyanın can altlar başlatmış ve diyor ki şehirler meydanlarıyla var olur. Mevcut stadyum alanı modern ve gelişmiş bir Avrupa şehrine yakışacak bir kent meydanına dönüştürülmelidir. Kent merkezindeki bu değerli alan asla bir rant kapısı olarak görülmemelidir. Bu alanda oluşturulacak bir alışveriş merkezi gibi herhangi bir ticari yapı ya da konut Eskişehir'in geleceğine büyük zarar verecektir. Yıkılacak stadyum alanı merkezi konumu itibariyle Eskişehir kent merkezinin nefes alabilmesi için son şanslardan biridir diyerek yıkılıp yeniden projelendirilmesi planlanan stadın konumunu anlatıyor. Yeni start projesi ise Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan taahhüdünde belirttiği gibi daha uygun bir yerde ve belediyenin bulacağı finansman ile hayata geçirilebilecek. Bu yüzden Eskişehir Atatürk Stadyumu alanına yüksek beton bloklardan ibaret ticaret ve konut projesi yapmak isteyen Toki yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesini istiyorum diyerek talebini dile getiriyor Can. Suat Kılıç'a seslenen alanı TOKİ'ye değil belediyenin kullanımına verilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org.taksim Eskişehir'e meydan adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları yanı başınızda olsun. Esen kalın.